Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün Cuma adamlarda ee, istersen gene daha önce de konuştuk imgelerden söz edelim ve bir kez daha Walter Benjamin'e dönelim. Bir, i̇lginç bir kitap yayınlandı. Aslında birazcık Benjamin'e dönmemizin nedeni o. Kadaba'nın e, kitabı Işık Sözcükleri, e, Benjamin'in e, değişik metinlerinin birbirleriyle alakalı... Değilmiş gibi görün ama son derece de birbirleriyle bağlantılı olan metinlerini e, fotoğraf ve imgesellik e, nosyonları temelinde yaklaşmaya çalışan ilginç bir çalışma. Aslında yeni de değil bu tezler yani Kadavan'ın söyledikleri. Onlar biraz Adorno'nun e, daha çok daha önce uzun zaman önce söylemiş olduklarını geliştiriyor ama özgün yanı da var elbette. Benjamin e, program boyunca da söz edeceğimiz... Denemelerinde teknik olarak çoğaltılabilirlik, kopyalanabilirlik çağında sanat yapıtı başlıklı denemesinde 1940 ölümünden çok kısa bir süre önce derlediği tarih tezlerinde... E hep imgesel bir yön var. İmgesel düşünmüş ve imgesel yazmış. Bunun anlamı şu, tarih tezleri biraz fotoğraf enstantanesi gibi. Ya da şimdi az önce anladığım metinlerin dışında da Berlin Çocukluğu ve Pasajlar Projesi. Hep böyle montaj teknikleriyle yazılmış ama görüntü, imgeye çok önemi var. Önem veren bir, imgenin daha doğrusu modern toplumdaki oynadığı rolü, çok erken kavramış bir düşünür Walter Benjamin. Bu yüzden günümüzün yaşadığı döneminde, yaşadığı dönemden günümüze değin çok kuvvetli keskin bir kültür eleştirmeni olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de geçerli. Tarih yazımı ile fotoğraf arasındaki o bir gerçekten ilişki var ve fotoğraf makinesinin şöyle bir sözü de var. Fotoğraf makinesi eleştirel kuramın çok kuvvetli bir aracıdır. Aracı, aleti. Yani, evet. ee, yine bu, I don't know bir sözü var Walter Benjamin'le ilgili olarak. Düşünsel optikten bakarak olaylara hayatı böyle deneyimlemiştir diyor. Ama tabii foto fotoğraf makinesinin en olumlu yönleri var. Yani teknik olarak e, kopyalanabilmesi imgelerin ve saklanabilmesi. Olumlu yönleri var ama olumsuz yönleri de var bunun modern kültürde. En belirgin örneği de yine Walter Benjamin'in söylediği gibi es savaşın estetize edilmesinde görüyoruz. Naziler o kopyaların bilinabilir olan araçları, teknolojiyi e, geliş, ne kadar e, siyasi istismar edebileceklerini de gösteren bir örnekler de var tarihte. Şimdi bunun fotoğraf bakışı dediğim dedi belirtmeye çalıştığım gibi tarih tezleriyle çok yakından ilgili tarih hem mağlupların bir tarihi var hem de muzaffer olanların tarihi evet, de mi? Resmi ta tarih. Mağlupların tarihi var. İkisinin tarihi aynı akılla, aynı dille yazılmıyor. E, galip olanlar hep tarih boyunca muzaffer Muzaffer olanlarla, duygudaşlarla onların mirasını sahiplendiklerini söylüyorlar. Ama bu miras hep talandan oluşuyor büyük ölçüde. Bu bakımdan muzaffer olanlar bir alay geçit alayı gibi tarihin içerisinde yürüyorlar. Ve ganimetleri de taşıyorlar. Birbirlerini kuşaktan kuşağa taşıyorlar ya da çağdan çağa taşıyorlar. Onlar için bir talan alanı, mağluplar için bir enkaz, bir yıkıntılardan oluşuyor tarih. İşte ben, yamin elbette ki mağlupların yanında e, yer alan birisi olarak ve onların tarihini yazmaya e, soyunan birisi olarak bu yıkıntılar arasından bir şeyler bulmaya çalışıyor. Montaj tekniğiyle tarihin yazılması ve imgelerle yazılması, imgesel düşünmesi, tarihe imgesel bakması bu tarih tezleri arasında çok yakın bir şey var. Bir de fotoğrafın bir özelliği var. Ta, ta, yine tarih ve bakış açısı tarihi bir çizgisel Al doğru. Açıkçası evet. görmüyor. Devrim de zaten bir kopuş. Tarih e, Marks'ın ve ondan eslenerek Lenin'in söylediği bir şey vardı. Devrimler tarihin lokomotifidirler. Benim böyle söylemiyor. Devrimi böyle görmüyor. İmdat elinin freninin çekilmesi olarak görüyor. Evet Evet bir kopuş bir duruş orada. Dur. Yeni bir başlangıç yeni bir zamanın durulması mağluplar açısından yeni bir takvim de başlıyor belki bir, bir, bir, bir anlamda. Böyle bakarsak tarihi de bu, bu, bu gözle yazarsak neden imgeselliği öne çıkardığında görebiliriz. Fotoğrafla ilgisi gö kurabildiğini görebiliriz. Fotoğraf. ...geçip giden bir zamanı... ...tarihsel bir zamanı dur... ...durduruyor evet o anda evet, kesiyor da, ortaya koyuyor... ...onun bir, bir tür medusa etkisi var fotoğrafın... ...baktığı Donduruyor. şeyi... ...durduruyor, taş kesiyor... Taş kesiyor evet. ...onu oradan alıp bir arşive koyma olan var... Bir, bir bellek insanın belleğinde bir yerlere yerleşiyor bu. Bu videoda da önemli böyle yani hareket etmesin hani 2 3 dakikalık bir video bir tarihsel olayı e, kaydeden bir videoda böyle Kennedy olayında o ölümünde Teksas'taki ölümünde gördüğümüz gibi defa. ama bunun bunun çok şeyleri de var negatif yönleri, de olumsuz yönleri de var, var tabi. Tarihsel olaydan insanları kopartmak gibi defalarca tekrarlanarak her, te her tekrarlandığında anlamını, tarihsel önemini yitirmek gibi bir şey de var. Zamansal belirleniminden tarihsel belirlenimden kopması bize o olaydan tarihsel olarak olabildiğince uzaklaşması hiçbir duygu <gülüyor> e, bağı kuramaması gibi bir yönü de var böyle bir şey de var. Ama saklanabilirliği tarihsel olarak da tarih yazım Dışarı için de kullanılabilirlik, onlara bir belge olarak, bir malzeme olarak da kullanılabilecekleri bir yönü var. Bu bakımdan tarihsel anın dondurulması, saklanması, fotoğrafı tarihe yaklaştıran bir yön diyebiliriz. Evet, önemli. Yani bu imaja dayalı toplumların hem pozitif hem de negatif... Taraflarıyla çok önemli söyle. bir kuşkusuz tartışma söyle. konusu olduğu şüphe götürmez kuşku götürmez evet Bir e, müzik çalalım ve sonra bunu konuşmaya devam edeceğiz The Long Riders'dan Capturing the Flag adlı parçayı dinliyoruz She, she wants them there so bad she wants to be held and be had she goes to church alone for love on sunday what will she do what will she do rose across his wine You feel but feel tomorrow's soldiers bring back lies instead of lives what can you do what can you do roses and crosses lie Featuring the Flag adlı şarkıyı dinledik The Long Riders'dan. Cuma adlı Adamlar programındasınız Açık Radyo'da 94.9'da ve elimizdeki bazı kitaplardan yola çıkarak aslında Walter Benjamin'in fotoğraf üzerine, düşünceleri, tarihin fotografisi üzerine tezlerini de ...içerken bir sohbet gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Birisi Metis yayınlarından... ...bu kitapların birisi... ...Metis yayınlarından yeni yayınlanan... ...yani Temmuz 2008 tarihinde... ...Eduardo Kadava'nın... ...Işık Sözcükleri adlı kitabı... ...alt başlığı da tarihin fotoğrafisi üzerine... ...tezler... ...Aziz Ufuk Kılıc'ın çevirisiyle yayınlanmış... ...ayrıca da sanat... Siyaset başlıklı iletişim yayınlarından çıkan bir kitap Ali Artun'un editörlüğünden Kültür çağında Sanat ve Kültürel Politika Alt başlığını taşıyan bu kitapta da Walter Benjamin'in Bazı yazılarının bir araya Getirildiğini görüyoruz Ve bir de Metis Seçkilerinden Walter Benjamin'e Ait son bakışta Aşk adlı kitabını da aldık Yani Walter Benjamin'in bir bakışı üzerine evet. odaklanıyoruz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Michael Löwy'nin de bir kitabı çıktı. Yangın. Yer olarak tarih galiba... ...Versus evet. yayınlarında, o da çok önemli bir kitap... Yani ...onun tarih anlayışına... Evet. ...ilişkin Benjamin'in ama... ...bütün Benjamin'leri buraya getiremedi. daha çok Benjamin'in var... ...Benjamin'in de bir... ...programa sığacak gibi değil, değil yani Benjamin'in... Evet. ...tamamıyla kapsama, dile getirme gibi... ...bir iddiamız da yok ayrıca... ...şimdi o senin dediği, künyesini okuduğun kitap... ...Sanat... E, ...Sanat ve Siyaset'te... E, ...Benjamin'in... ...çok önemli bir yazısı yer alıyor... ...bu... bu, bu Kadaban'ın da sık sözünü ettiği bir kitap. Zaten Benjamin'den söz ederken mutlaka bypass yapılmayacak bir yazısı teknik olarak kopyalanabilirlik çağında sanat yapıtı. Orada e, sanat aslında, kopyalanabilir teknikten önce de 1900'lerden önce de e, sanat yapıtları hep kopyalana gelmiştir. Yani alıştırma yaparken sanat eğitimi gören öğrenciler ustaların e, kopyalarlar ya da e, ağaç baskılarda. ...hep kopyalama vardır. Ama bu kopyalama dikkat edilirse... ...el hünerine yine de her şeye rağmen... ...el hünerine dayanan bir şey... ...ya da elin... ...çalışkanlığını... ...yeteneklerini geliştirmek için... O ...öğrenciler örneğinde olduğu gibi... ...ve kopya ama bir kedefaya mahsus kopya. Sanat aslında bir kopyalama söz konusu. Teknik evet. olarak... <gülüyor> ...sayısızca, sayısızca... ...çoğaltılabiliyorsun. Ve burada sahicinin... ...demin verdiğimiz örneklerde... Ve özellikle öğrencilerin örneğinde sahici sanat yapıtının otoritesi hiçbir şekilde kaybolmuyor. Onun önünde bir saygı var. Ama teknik olarak çoğaltılabilirdi ki bu fotoğraf makinesi bunun en belirgin örneği. Burada sahiciyle kopyalanabilen arasındaki farkı anlatmak, tespit etmek, saptamak mümkün değil. Mümkün değil. Tamamen o ayrım ortadan Fotoğrafta kalkıyor. Fotoğrafta sahici olan hangisi? Yani gözün ilk gördüğü şey belki. Burada zaten el hüneri de şey yok. Gözün gördüğü. Bir dekl deklanşöre basıyorsun. Ondan sonrası çoğaltılabiliyor. Bu... Ayrıca üstelik şimdi son <gülüyor> teknolojik gelişmelerle Photoshop gibi bazı o, evet. yazılımlarla üstelik o görüntüyü de ilk gördüğün halinden bambaşka bir halde getirme imkanına sahipsin. Zaten fotoğrafın içinde <gülüyor> pek çok daha sonraki teknolojiler de saklı. Sesli sinema mesela. Sinema fotoğrafın içerisinde saklı. Oradan gelir. Onun bağrında doğuyor bir anlamda. Burada Benjamin'in çok, çok bilinen tezlerinden bir tanesi kopyalanmanın, teknik olarak kopyalanmanın sonuçlarından biri sanat eserinin e aurasının... Ka yok olması, aurası, halesinin onu biricikliğinin üzerindeki bir anlamda bir damgası. Ee, sanat yapıtının, e, aurasının sakatlanması. Bunun daha geniş etkileri var. Bir geleneğin kopması demek. Sanat yapıtının burada ve bir defaya özgü olarak var olmasının Fotoğrafta örneğin o bir anın e, yok olması, ortadan kalkması demek. Böylelikle sahici sanat yapıtının otoritesi e, ortadan kalkmış oluyor. Bu bir geleneğin e, yok olması demek, geleneğin sarsılması demek. Burada büyük bir kriz de var aslında. Sanat yapıtı biriciklikten kitleselliğe doğru gidiyor. Toplumdaki kitleselleşmeye ve nesneleşmeye doğru gidişte e, sanat yapıtının teknik olarak kopyalanma arasındaki bir bağ var. Bu Bu bunun en belirgin örneği az önce söylediğimiz gibi sinema. Sinema evet. Toplumun kitle kitle olarak sinema salonunda küçük sinema salonları da var ama genelde büyük sinema salonlarıdır. Sanat filmlerini seyrettiğini, o sanat evleri denilen sinema salonlarının daha büyük olabildiğince büyüktür sinema salonları. Kitlesel birlikte seyrederlersin, birçok kişiyle birlikte seyredersin. Bir futbol maçından biraz daha küçüktür seyircisi ama kalabalıktır. Bu zamanımızın ya da modern çağın 1900'lerden bu yana toplumdaki kitleselleşmeyle çok yakından ilgili. Bunun hem olumsuz yanıları var hem olumsuz. Sinemanın nasıl siyasal amaçlarla kullanılabileceği bunu en iyi gösteren şey, örneklerden biri. Sovyet devriminden hemen sonra Einstein, Eisen, Einstein, Einstein, ın Einstein ın örnekleri e, ve diğer de Nazilerin verdikleri örnekler. E, Leni Riefenstahl'ın e, sineması. E, sineması örnekleri, iradenin zaferi. E, o, büyük mimariler hepsi teknolojinin nasıl kullanılabileceğini gelişen teknoloji nasıl kullanılabileceği siyasi istismar konusu olabileceğini göster gösteren örnekler şimdi burada yine Benjamin'in dikkat çektiği bir şey var ile birlikte sanat yapıtının da anlamı değişiyor, işlevi değişiyor. Sanat yapıtı biricik oldu, başlangıçta bir ritüel aracı olarak kullanılıyor. Hatta ritüel nesnesi, bir tür tapınma nesnesi olarak gösteriyor. Ama çoğaltılan bir şey için artık aynı şey söz konusu değil. Burada bunun bir anlamı bir demokratikleşme söz konusu. Burada Frankfurt okunun o modernist kültürü çok öven ve kitle kültüne Keskin bir cephe almış olan Adorno gibi birisine mesela çok farklı şeyler söylüyor Benjamin. Ama Benjamin sadece sanat yapıtının çoğaltılmasını çok yücelten birisi de değil. onun olumsuz yönlerinde görebilen bir şey. Özellikle işte Nazi Almanyası'nda, Weimar Almanyası'nda bunun nasıl kötüye kullanılabileceğini görmüş. Şimdi insanların... Weimar... Yani nazilerden önceki... Önceki ama oradan... Oradan tespit ediyor. Yani hı hı. şeylerin... E, imgenin modern toplumda... Özellikle Alman toplumu üzerindeki... Alman toplumda neler olabileceğini... E, ...tespit evet. ediyor. E, bir şey, şöyle bir şey söyler. E, i̇nsanlarda olabildiğince... ...bir olaya yaklaşma isteği var. Her şeyin uzaklıktan arınmasını istiyorlar insanlar. Yani kendileri ne kadar uzakta olursa olsun... O arınma, ona yaklaşmak istiyorlar. Bu günümüzde çok daha geçerli. İnsanların her şeyin televizyonlar da özellikle oturma odalarının içine gelmesini istiyorlar ve ona bir şey yapıyorlar. Ama burada televizyon haber filmleri tarihsel bir olay bir tür seyirliğe dönüşüyor artık. Böyle bir olumsuz yönü de var. Yalnız oturma değil, üstelik yatak odası. Yatak odası. Kahvehanelere her yerlere. Evet. Çok en dramatik, en trajik olaylar bir seyirliğe dönüşebiliyor bu, bu tek, defalarca tekrarlanan e, ve tarihsel ve zamansal bağlamından, belirlenimlerinden kopartılmış son derece trajik olabilen bir olayı sefalarca seyrettiklerinde insana onunla herhangi bir duygu bağları kurmakları mümkün değil. Yakınlarına geliyor mu? Duygusal yönlende son derece uzaklaşıyorlar o, o, o görüntüden. Yani bir olay ...olmasın ki hemen yanında kameralar bitmesin. Anında kameralar oradalar. Yaralılar hastaneye taşınırken... oradalar bombalama olayından sonra. Bunu haber olarak... ...etmek isteyebiliyor olabilirler. Bu çok defa tekrarlandığında... ...defalarca tekrarlandığında... Benjamin'in de işaret ettiği gibi insanları ondan hatta Benjamin, Benjamin değil sadece Benjamin'in bir siyasi olarak da zaman zaman çok onu eleştirmiş olduğu Ernst Juncker'in Juncker, Juncker de bir şey, aynı benzer sabları var ee, bu konuda Kadaba ona değinmiş. Ee, i̇nsanlar bir şey yaklaştı bir olay onlara yaklaştıkça tarihsel olarak uzaklaşıyor onlardan duygudaş duygu. Sal yönden de insanlar on, o olaydan uzaklaşıyorlar diyor. Onları binişlerini körleştiriyor aslında. Bir tür körleşme yaratıyor. Fazlasıyla imgeler. Fazla parlak, evet. fazla imge. Evet yani bugün... Hatta resimli gazetelerde yani gazetelerde resminin çok kullanılması Evet. Ama özellikle mesela şimdi bir tek bir çok içinde bulunduğumuz güncel bir örnek verecek olursak olimpiyat oyunlarını mesela açılışı açılış törenlerini ki o da ben yemini epey düşündürecek imaj problemleriyle de zaten sadece al e, Almanyasıyla Almanya sınırı değil Elbette yani Sovyetler bilinini de öyle. Evet işte Bizim Çin Olimpiyatlarında da ne bileyim 4 milyar evet. insanın seyrettiği söyleniyor evet. ve neyi seyrettiğimizde tam evet. e, bilmiyoruz bu 4 milyon insanın Çünkü bir kısmı da bilgisayar oyunlarıyla evet. daha doğrusu aynı evet. oyun oyunlarıyla yapılmış o üzerinde oynanmış bir şey olduğu da ortaya çıktı mesela. Evet. İşte söyleyen çocuğun kendisinin seslendiren şarkıyı seslendiren çocuğu, kız çocuğunun da kendisi olmadığı o güzel olmadığı için ama sesi güzel olduğu için arka planda söylenen bir <gülüyor> Çocuğa, e, o bakımdan Nazi Almanya'sıyla <gülüyor> şimdi Çin'deki, Çin'deki ya da Sovyetler <gülüyor> Birliği'nde hiçbir fark yok. Çekillerin evet. gözünü boyamak, onları körleştirmek diyelim. Ee, şu senkronize edilmiş hareketler. Evet. Yapılan o beden hareketleri büyük bir alanda hep aynı andaki korolar aynı ses. Şey ...yapılması, bu ayrı kırı sesleri yer yoktur zaten. Koroların özelliği biraz o, o tür şeylerde. Ee, Nazi Almanya'dan çok farklı değil aslında. Yani Göz kamaştırıcı, mimari, kısıl meydanda yapılan gösteriler, geçit törenleri... ...hiç de farklı değil. Evet. Yani imgeye, imgenin gücünü kullanmak. Görsel olanın gücünü kullanmak. Ve bu da, da, tabi bilinci bulandırmak, gör, gerçekte görmesini e, eleştirel olmasını e, engellemek. Eleştirel kapasitesini e, sakatlamak diyelim aslında. Evet bir de tabii 300 bin mobese kamerayı işte neyse evet. yerleştirmiş olmaları da ayrı bir olay. Naomi Klein'in anlattığı evet. bir şey vardı. Yani gözetlemenin e, son versiyonunun bir gösterisiydi aslında. Gözetleme toplumunun diye. Onların iyi reklamını yapmak için. Evet. Evet, tabi son olimpiyatlar yapıyordu İmge deyince insanın aklına bunlar da Üşüşü veriyor tabi birdenbire Evet bir müzik Parçası daha dinleyeceğiz Şimdi The X grubundan El tren, El tren Blindado yani zırhlı tren Anlamına geliyormuş Şimdi ona kulak verelim El Tren Blindado'ydu bu dinlediğimiz Zırhlı Tren. The X grubundan dinledik. Cumalı Adamlar programındasınız. Saat 11.30'a geliyor tam yarısına doğru geldik programın. cumalı Adamlar Açık Radyo'da 94.9'da ve bugünkü programda Eduardo Kadava'nın da tarihin fotoğrafisi üzerine tezler. Işık Sözcükleri. Adlı Metis Yenler kitabından çeviren de Aziz Ufuk Kılıç ve başka e, bazı kitaplar Sanat ve Siyaset ve aynı zamanda Walter Benjamin Son Bakışta Aşk adlı kitaplarından da hareket ederek imge dünyası üzerine e, özellikle fotoğraflar tarihin nasıl imgelerle temsil edildiği üzerine hı, felsefeci Benjamin'in görüşleri üzerinde görüş tiyatisinde bulunuyoruz. Fotoğraf teknolojisinin içerisinde demin de söyledim, söylemeye çalışmıştık. Diğer başka teknolojiler de saklı. Sinema sesli sinema bunlardan bir tanesi. Seslerin de kaydedilebilmesi. Ama naziler bu teknolojinin nasıl kullanılabileceğini gücünü çok iyi kavramışlardı. <gülüyor> Bakanlık oluşturuyorlar bunu kullanabilmek için de. Sistemli program biçimde de kullandılar. Ben yemin e, bu Bu telekomunikasyondaki e, gelişmelerle e, imgelerin üretilebilme teknolojisiyle de içine katarak e, kullanılmasına mimariyle birlikte e, kullanılmasına e, uyanış teknolojisi adını veriyor. Yani öyle bir kavramı var uyanış teknolojisi hmm. adını. Nazilerin teması çok çok kullandıkları bir sözcük uyanmak uyanış. Alman halkı, Almanya uyan. Yani tehlikelere karşı uyanık ol. Evet. Herhalde düşmanlarına çevirmişsin. Ee, ulusun bütünlüğünü bozmaya çalışan birileri var. Sen uyan. Bir tür kalk borusu bu. Evet Teknoloji bu kalk borusunun. Yani ulusu, bütün ulusu iştima için toplamak için bir yerde belirli bir, bir alanda arenada toplamak için kullanılıyor. Seferber ediliyor. Bunu çok çok iyi kullanabilmişler. Yani teknolojinin olumsuz yönü de bu. Naziler evet. tarafından kullanılması. Ulus'a karşı komplolar var. Bu yüzden de kullanma, uyanmak temasını işte Uyandıkları falan yok. Evet. Bir, bir gözleri kapalı füfrerin etrafında örgütlemek bütün bir olursa. Ama bunu başarıyorlar. Evet yani çok onların çok etkin hatta yetkin bir şekilde kullandığı bir teknikle işte bir dışarıdakine ilan eden bir de içimizde bir tabii. düşman tabii, tabii, var. Tabii, beşinci tabii, tabii, kol ve buna karşı her an kol. komşu olabilir. Evet beşinci kol komşu olabilir. <Gülüyor> Bu kendi ailenin içinden bile Gelebilir yani yanlış. bu uyanış teknolojisi Almanya'da Nazi Almanya'sıyla sınırlı değil yani yaklaşık bir yıl önce de Türkiye'de düzenlenen mitinglerde de benzer bir hava vardı. Yani, bir uyanış teknolojisini onlar da kullanıyorlardı. Televizyon bir televizyon kanalı ile kullandılar burada ee, çok etkili olarak da kullandılar kendilerince kendi mantıklarınca. Ee, Evet hala da kullanmaya devam ettiği Hadi de bir söyleniyor. Bu tür seferberlik haliyle evet. yapmış oldukları dış tehditlere karşı e, teknolojiden, e, iletişim teknolojilerinden, mimariye deyin pek çok e, yerden e, destek alarak bir tür şey kullandılar bunu. Fakat burada tabii bir başka şey var. E, tarihe karşı eğer sorumlu ise burada bir de alternatif medyanın e, doğması gerekli. Hı hı. Hem de böyle bir anlarda doğması gerekli. Ee, kitleyi karanlık, karanlığa sucuklenen, körleştirilen bir e, anda, ta, o tarihsel anda, o çok kritik anda... ...farkındalığı yaratacak, o eleştirel kapasitenin yok olmasını önleyecek bir alternatif medya e, lazım. Bu çok kolay bir şey değil. Çok tarihsel örneklerine baktığımızda... Nazi Almanya'sının, Alman halkının felakete sürüklenmesini çıkan sesler var ama önleyememişlerdi. Evet, şimdi mesela bu noktada da ilginç bir benzetme aklıma geldi benim Amerika'nın en önde gelen özgür medya şeylerinden biri, en önemli medyacılarından biri diyeyim Bill Moyer's. Bill Moyers'ın hem kendi tekrar başlattığı, emekli ayrıldıktan sonra tekrar başlattığı bir saatlik televizyon programı tanıklık etmeye çalışıyor işte yöneticimin, başta yönetim olmak üzere halkın ne taraflara sürüklenmek istediğini açığa çıkartmaya çalışan bir takım programlar. O e, yaz, kendi blogu da var. Yazıyor da Bill Moyers'la haberler diye. Orada mesela yeni yazılarından birinde beşinci Dördüncü kuvvet değil, beşinci kol olarak medya diye bir yazısı vardı. Ve medyanın nasıl aslında bu işte çarpıtılmış ve yediş edilmiş aslında zihinleri yediş evet. etmek üzere kurulan medya. En yerleşik bildiğimiz saygın gazetelerin ve tecrü evet. kuruluşlarının buna nasıl alet olduklarını ortaya koyan ilginç bir evet. yaklaşımı vardı. Bu da tabii Benjamin'den kalkarak insanın aklına gelen evet. başka... Medyanın oynayacağı bu çok tehlikeli teknolojiyi de kullanarak oynayabileceği role işaret ediyordu tehlikeli yani role. resmen karanlığın içerisinde bir hiç sonu olmayan bir karanlığa doğru sürüklenmesini <gülüyor> evet. alıp oradan medya bu kadar etkili mi diyecek? Evet etkili. yani Etkili işte evet. o da onu söylüyor. Beşinci kol oldu. Dördüncü kuvvetlerler derece... diyor yasama yürütme yargıya ilaveten Etkili. Son derece gelişkin bir teknolojiyi en arkaik duyguları canlandırmada, en arkaik, en ilkel dürtüleri harekete geçirmede kullanabiliyor gelişmiş teknolojiyi. Ve burada tekrar unsurunu da işte tekrar evet, tekrar da, imgeleri gösterme unsurunu da Evet, ıı, evet imgeleri. çok şey kullanıyorlar. Hı hı, imgeleri. Doğru, doğru. Yani burada bir tür şey var, çok büyük bir kitleyi demin söylemeye çalıştığımız gibi... Kitleselleşmeyle, toplumun kitleselleşmesiyle çok yakından ilgili teknik olarak çoğaltılması, sanat yapıtının. Evet. sonsuz defa sonsuzca de çoğaltılması ve orijinalinin artık bulunamaması orijinal hangisidir sorusun orijinal olanın özgün sanat yapıtının e, otoritesinin bütünüyle kaybetmesi teknik olarak çoğaltılmada bu toplumun kitleselleşmesiyle ve e, giderek e, o eleştirili yeteneğini yitirmesiyle Elias, Elias Canetti'nin romanı adıyla söylediğim körleşmesiyle körleşmesiyle bütün bir evet. toplumun körleşmesiyle oradaki profesörün değil de bütün bir toplumun körleşmesiyle yığınlar halinde insanların körleşmesiyle çok yakından ilgili. Ama olumlu bir yönü de olabilir. Olumlu, nasıl baktığına, nasıl yaklaştığınızda da bağlı. Ve nasıl kullanabilmek istediğine evet, de bağlı. bağlı. Evet. Ama ne yazık ki çoğunluk o iki olumsuz anlamda kullanılıyor. Almanya'da gördüğümüz örnekte olduğu gibi. Almanya örneği bir ulusu felakete sürükleyecek. Bir führer, bir babak figürü gibi onu kurtarıcı olarak görüyorlar ve onun etrafında bütün bir ulus evet. örgütleniyor. Bunu, bunu yatsınmaz, inkar edilmez bir şeyi var e, Propaganda Bakanlığı'nın. Çok etkili oluyor gerçekten de. Bir şey daha var burada. E, Fotoğrafın çoğaltılması, sonsuzca geri dönmesi, bize o tarihsel anın dondurulması bir, de bir tür ebedi dönüşle e, ilgili bir tür Ebedi dönüş sayılabilir. Bu insanlık, bu ebedi dönüş çok eski tabii yani. Pagan inançlarda da var. Bu ölüme karşı bir cevap olarak düşünmüşler insanlar. Dönmeyi, insanların... Evet, mengi. E, sonsuzluk duygusu, e, ölümsüzlük arzusu, ebediyet arzusu... E, Burada fotoğraf sanatı bize bu sonsuz olma ölümsüzlük arzusunu bir tür imge olarak bize sunuyor. Böyle bir fotoğraf karesi olarak bize geri dönmüş oluyor. Bunu da Walter Benjamin fotoğrafı bu şekilde de anlıyor. Buradan harekete de bu metaforu kullanırken burada bir metafor kullanıyor daha doğrusu ebedi dönüşü açıklarken. O da takım yıldızlar. Gökteki yıldızlar gibi. Ee, August Blancky'nin hapisteyken yazmış olduğu bir şey var. Ko evreni açıkla açıklamakta e açıklarken takım yıldızların evrende hiçbir şey yok olmadığını devrimlerin de aslında önceden var olan bir şeyin tekrar belirgin hale gelmesi ya da devrimci durumunun var olan hmm. şeyin kitlenin bilincinde ortaya çıkması krizlerin. Bunları takım Yıldızlara, evrendeki, kozmostaki bütün o yıldızların hiçbir yok olmadığı gibi parçalarını tekrar parçalar halinde varlıklarını sürdürüyorlar. Bu fotoğraf karesini, fotoğraf makinesini yakaladığı tarihsel anında bu şekilde açık, bu metaforla, bu benzetmeyle açıklamaya çalışıyor Benjamin. Sonsuz dönüş, aynanın dönüşü değil ama bu. Bunu şuna dikkat etmek lazım. Aynının son dönüşü değil. Yakalanan an. Çünkü fotoğraf yakaladığı an, geçmişle gelecek aynı iç içe geliyorlar. Evet. Şimdinin içindeler. TL noktası. Evet. evet. TS Elite'in bir şiirinde vardır. Geçmiş ve gelecek aynı anda birleşiyorlar. Şimdiki anda geçerken an geleceğe de uzanmış. Evet. Olur. Yani yakaladığı şey değil. Sadece bir an değil. Aynının dönüşü değil. Kendisi olmayanın dönüşü bir anlamda. Kadavan'ın vurguladığı gibi bir anlamda. E, bu yüzden de e, tekrarlama, e, yineleme, zaman e, ve geçmekte olan zaman hem şimdiden geçmiş olan içinde farklı hem de gelecek an orada saklı. Geçmiş ve geleceği bir arada. Bak, bir arada evet. Yani. Karesi. E, burada da ilginç bir benzetmesi var. Yani Benjamin'in ne kadar... E, ku, bir düşünür olarak da ne kadar orijinal olduğunu gösteren bir başka şey bu e, met kullandığı benzetmeler bir anlamda bir, bir şey daha söyleyeceğim evet, tamam. Blanquin'in <gülüyor> Benjamin Blanquin'in zerdüştten çok önce Nietzsche'den çok daha uzun zaman önce o son e, evet e, sonsuz, sonsuz dönüşü e, görmüş olduğunu ve derinlikle işlemiş olduğunu da belirtiyor evet ilginç ben de şimdi çünkü soracaktım e, Nietzsche meselesini Zaten The Long Riders'la devam edelim Lights of Downtown pack my bags, pack it in. Never coming back here again I'm walk away. Of Downtown, The Long Riders'dan dinlediğimiz bir parça ile devam etti programımız. Cuma'da adamlardasınız ve Açık Radyo dinliyorsunuz. Saatte 11:43, son çeyreğine doğru giriyoruz programımızın. Walter Benjamin'in imgeler üzerindeki imgeler üzerine ürettiği düşünceleri de tartışmaya devam ediyoruz. Evet özellikle de Kadaba'nın yeni çıkan, kitabı Türkçe'de yayımlanan yayınlanan ışık sözcüklerinden yola çıktı. Daha başka Ben Yemin kitapları da var masamızın evet. üzerinde. Tarih tezlerinin ve diğer Ben Yemin'in birbiriyle alakalı gibi görünmeyen ama aslında son derecede bağlantılı olan metinlerinin fotoğrafın diliyle kullandığını, imgelerle imgesel düşündüğü ve imgesel yazdığını söylüyor Kadaba. Ama bu argümanı çok da yeni değil. Esas olarak Adorno bunu tespit ediyor. Evet. Berlin'deki Berlin çocukluğunun bir havadan çekilmiş fotoğrafları enkaz altındaki bir savaş altındaki savaştan yeni çıkmış bir şehrin fotoğraflarını hava fotoğraflarına benzetiyor bu Benjamin'in o metnini. Bu Benjamin'in diğer bütün metinlerinde de benzer bir şekilde var. Dediğimiz gibi imgenin modernite içerisindeki önemini çok erken kavramış bir düşünür. Ve modernitenin anlaşılabilmesi açısından da Imge'yi önemini vurgulamış bir düşünür. İmgesel olarak kavramlaştırmaya çalışmış yazdığı metinleri. ve Özellikle de 1940'da ölümünden çok kısa bir süre önce derlediği tarih üzerine tezlerini. Geçmişin imgesi uçucu. Ee, ama aynı zamanda da tutulabilir fotoğraf bunu e, gösteriyor. Bu, bu imgede kendimizi tanıyabiliriz, ama bu imgede kendimizden de uzaklaşabiliriz de, kendimize yabancılaşabiliriz de. Böyle evet. çift yönlü bir ikili bir çehresi var, iki çehresi var. Evet, burada yani çok evet. bir küçük parantez açarsam, mesela ne şey var? Yani bu Eduardo Kadava'nın "Işık Sözcükleri" kitabında Metis çıkan bu kapağında da bir 1940'daki bir hava saldırısından sonra bir Londra'daki Holland House kütüphanesinin bir görüntüsünden detay var. Böyle e, tahrip olmuş, tavanın filan çökmüş bir kütüphane ama bir katı e, bir duvarı ayakta kalmış. Orada da kitaplar hala duruyor raflarında. Evet. Ve bir işte şey Fetur Şapkalı gözlüklü o savaş koşullarında bütün şeylerin, kıyafetlerini çok dikkat etmişler. Özen göstermişler. Evet, bir Bey, İngiliz beyefendi de... Centilmenler orada var. <gülüyor> o şeyin önünde duruyor kitabın. Sanki savaş değil de çok büyük raflara. bir kitap evini çok aheste bir zamanda geziyorlarmış gibi kütüphaneden değil mi? O, evet, o, o aynen öyle şey. bir görüntü. İlginç işte bu geçmişte Sali geleceği bitir, bitiştiren ilginç bir fotoğraf kullanılmış, evet. Evet, evet. Tarihin imgeler hem kendimizi tanıtmamızı sağlıyor hem de bizi kendimizden uzaklaştırıyor yabancılaştırdığını söylemişti. O öyle bir hale geliyor ki bazen kullanılması çevremizi sadece yani günümüzde özellikle kamera'nın televizyon kameralarının biz bakmıyoruz dünyaya. Onlar bizim için bakıyorlar. Onlar biz onların aracılığıyla bakıyoruz dünyayı televizyon kameraları. Kameramanların bize gösterdiği şekliyle görebiliyoruz. Haberdeki enkornenlerin bize sunduğu kadarıyla görebiliyoruz. O hale gel gelmiş. Bu onun kötüye kullanılmasının bir şeyi aslında. Yani odalarımıza kadar gelen, yatak odalarımıza kadar gelen bu görüntüler e, teknik teknolojinin sağladığı bu olanaklar bize e, nakledilen olay, olay naklediliyor. Dünyanın çok uzak bir yerinden. Yani çok dünyada açlık çeken insanları görüyoruz, çamurlu suyu içmeye çalışıyorlar, damıtmaya ve içmeye çalışıyorlar ne kadar yapabiliyorlarsa ama biz ona çok son derece de duyarsızız... onu izledikçe duyarız, ne kadar fazla izlersek o kadar onun duygularımız o kadar da bizim evet. taşlaştırıyor. Sadece o görüntüleri taşla yakalamakla kalmıyor e, kameralar, hareket de ise televizyon kameraları onları bize uzaklaştırıyorlar. Bu şöyle bir şey var. E, gerçek bir sahici otantik bir deneyim olarak yaşama onu yaşama e, ya da hissetme imkanımız ortadan kalkıyor. Hayatı taşlaştırıyor bazen o görüntüler bize karşı. Bu olumsuz evet. yön. E, başkalarının acılarına karşı duyarsızlaşıyoruz. Tarihsel bir olay ya da dünyanın çok uzak bir yöresindeki bize yabancı olan yüz yüze hiç gelmeyeceğimiz insanların yaşadıkları trajedi bizim için seyirlik bir olay haline gelmeye başlıyor bir anda. Evet Sürün son tagında son çıkan kitaplarından birinde büyük Başkaların yani, acısına başkalarının evet. acısına bakmakta da tam da bu evet. mesele işte Aha. dile getiriliyordu yani fotoğraflar üzerine imgeler üzerine zaten kendisi de çok Kafa patlatmış evet. önemli bir düşünür sayılan olan Suzun Sontag bunu hem Goya'dan evet, kalkarak evet. hem de sonra günümüzdeki fotoğraflardan Hı -hı. kalkarak çok ciddi bir analize tabi tutmuştu o kitabında. Şunu da söyleyebiliriz belki işkence yapanlar aynı zamanda kurbanların fotoğraflarını çekiyorlar. O fotoğraflar ele geçiyor bir şekilde televizyonlardan yayınlanınca da oradaki işkenceye uğrayan adamların çektikleri acılara yabancılaşıyoruz biz. Neden kurbanların fotoğraflarını çektirme ihtiyacını hissetiyorlar? O da ayrı bir soru. Ya da Saddam'ın idamındaki görüntüler gibi. Susun Sontag'ın o kitabından bahsederken yaklaşık bir sene önce bir, bir, bir, bir sene önce ondan da söz etmişti. Cep telefonuyla alınan görüntüler her zaman televizyonlarda, YouTube'da görebiliyorsun. Evet. Seyrettikçe de idam bir sehpası bir seyirlik bir olay gibi. İnsanın gelişme aşamasında Norbert Elias benim çok sevdiğim bir düşünür değildir. Ee, ama e, onun bir sözü vardır. Foucault da bunu söyler. Evvela idamlar e, şehrin açık meydanında herkes görülebilir bir yanında yapılıyordu. İran'da hala öyle. Evet, İbret evet. olsun diye. Da olarak... Vinçler evet, evet, asarak evet. Evet. infaz Uzaktan ediyorlar bu idam. Suudi Arabistan'da yani. baştanın vurulması insanların. Kılıç Sihirin kesileri ve yüzlerce, gittim. evet, yüzlerce Büyük kılıç televizyonlarda görüntü, ve yüz... görüntüleniyor, evet. evet. İnsanın gelişmesinin de bir aşaması olarak görür onu, Elias. Hapishane avlularına çekilmesi, idamların. Evet. Ama burada o, cep telefonları artık o, o şeyi tekrar bütün herkese yaymaya baş, yay yayar oldu, idamların. Bu... Korkunç bir şey, bir, bir dönüş, geri dönüş. Yani eğer öyle bir uygarlık süreci varsa, söz ettiği tarzların ele bu Bizim dünya, demin sözünü ettim, Yani duygulardan söz etmek bazen sıkıntı verebilir insanlara. Duygulardan söz etmek, duygudaş olmak gibi, empati, acılarına, kalan acılarına ortak olmak, o acıyı hissetmek bunlar. Çok tekrarlandığında önemini kaybediyor gibi görebilir ama önemli. Ama önemli işte bu teknolojinin olumsuz yönü de bu sözünü ettiğimiz o Ebu Garip'teki odaki e, görüntülerin bizim için artık çok fazla bir şey ifade etmemesi en trajik olayların e, dahi birer basit birer edilgen birer seyircisi haline gelmemiz onların şey hayatın gözlerimizin önünde taşlaşması daha doğrusu bizim taşlaşmamız. Olaylara, en trajik olaylara, en acı verici olaylara, insanlık durumunun en trajik biçimine karşı bizim duyarsızlaşmamız. Teknolojinin böyle bir olumsuz bir yönü de var. Bizi gerçekliği, de, otantik deneyimden uzar, uzaklaştırdıkça hem eleştirel kapatış e, yeteneklerimizi yitiriyoruz hem de duygu, e, duygu duyma açısından. E, Algılama şeyimizi, yeteneklerimizi ortadan kaldırıyoruz. Evet bu Türkiye'de de son zamanlarda sık sık birbirini takiben peş peşe patlatılan bombalarda evet. kimisinin de çok sayıda insanın ölümüne kimisinin de yaralanmasına yol açan bu bombalı patlamaların da üst üste üst üste üst üste imajlar olarak ingeler olarak verilmesi de tabii böyle bir taşlaşmaya katkıda evet, oluyor. Evet, ya da şey aklımda mesela bu Burma'da eski adıyla... Burmada hala o adı kullanıyoruz. İşte Büyük tsunami mi felaketi evet, e, tsunami evet. değil de fırtına felaketinden sonra e, mesela oradaki o acımasız cuntanın askeri yönetimin işte şeyleri kabul ederken bir iki kasalık yardımı zor bela kabul ettikten sonra da el sıkarak onların e, şeyine nezaret etmesi fotoğrafları evet. tam bir nazi dönemini hatırlattı. Gerçekten öyle açaldık. Yani, fotoğraflardı, görüntülerdi evet. yani. Yani teknoloji en uzaktaki dünyanın öbür uzak uçra köşelerindeki olayları bize yakınımıza getirirken aslında bizi onlardan insani olarak onlardan uzaklaşıyoruz. Yani mesafeyi ortadan kaldırıyor ama insani mesafede e, genişliyor. Evet. Ortadan alabildiğince bu çok önemli bence ve Benjamin teknolojinin hem olumlu yönlerini görmüş, demokratikleşmesinin kültürü demokratikleştirdiğini görmüş Adorno'dan ve diğer Frankfurt Okulu'nun modernist eğilimleri, seçkinci eğilimleri savunan yazarlarından farklı olarak, düşünülen farklı olarak. ama bu yönünü de, bu olumsuz yönlerini de görebilmiş ve onların da eleştirmiş, çok eleştirel bir bakış açısı var Benjamin'in. Onu biraz da farklı kılan, önemli kılan da budur zaten. Mesela o, ki, ön sözde yazılan o bir bakış, son bakışta aşkın ön sözünde e, Benjamin'in Marksist yönü e, vurgulamış. Ama çok alışabil, alıştığımız anlamda bir Marksist değildir Benjamin. E, Marx kadar e, yani daha çok özgürlükçü, liberter sol düşünce. Hatta açıkça söylemek gerekirse anarşist düşünceleri de yakındır. Michael Lovi de mesela e, bir Marksist olarak bunu teslim eder. Yani anarşist düşünceye çok yakın olduğunu kabul eder. Bir, tarihe bakışı Marksın tarih anlayışından falan çok çok farklı, çok özgün bir düşünür. Evet, yani daha sol liberter bir. Evet. Her şey olduğunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. Yani haftaya buradan yayınlanacak olan Kafka şeyli programında yayınlanacak. Orada sözü ne diyoruz? Kafka'nın otorite karşısında duyarlı ve liberter düşünceleri, liberter sol düşünceleri yakın ama herhangi bir ideolojinin de içine giremeyecek, giremeyecek bir yazar olduğunu söylüyoruz biraz ona benziyor aslında. Evet, hiçbir kalıba evet. ideolojik bir çerçeveye tam anlamıyla kalıbın içine oturtulamayan düşünürlerden biri evet. olduğunu konuşacağız. <gülüyor> Gelecek haftaki <gülüyor> programda Franz Kafka'nın aynı şeyi tabii Walter Benjamin gibi bir düşünür ve felsefeci içinde kolaylıkla hiçbir temel işte marksisttir ya da şudur budur demenin çok kolay olmadığı. Tamam mı? Pardon sözünü kestim. Tamam mı? Bir şey evet, daha söyleyeyim. Evet. Ee, yani Sadık. Frankfurt Okulu içerisinde en yakın kendisine kim dersen ben hiç her, bilinen bir şey eee Marcuse. Kesinlikle Marcuse. Evet, Marcuse er, çok çok yakın. Yani yazdıkları tezlerden başlayarak zaten biliyorsun işte, tek boyutlu insan onun şeyiyle bu dünyada umut bize umutsuzlar olduğu için verilmiştir. O, onun sözünü katıyor. Evet. En yakını o bence. Yani bir ruh kardeşi bir anlamda. Evet yani bu tarz düşünürlerin insanların izini sürmeyi her zaman olduğu gibi sık sık yaptığımız gibi gene yapmış oluyoruz Walter Benjamin'le de ve tabi Herbert Marcuse'nin de sık sık olduğu gibi gene e, mikrofonlardan evet, evet. adının geçmesi kaçınılmaz bize bu çerçeve. Durmuşlara da çok şey veriyor bence. Yakın şeyler söyle. Bu tarihsel olayın gösteriye dönüşmesi. Gösteri evet. toplumunun ilk şeylerin ışıklarını yakmış oluyor. O teorinin, Du teorisinin. Bu bakımdan da onlara da yani o bütün o radikal akımlarının böyle temelinde temel olarak almaları gereken aldıkları bir düşünür kesinlikle. Evet galiba da sonunu ıı, getirmiş evet, oluyoruz. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yani şunu söylenebilir... Sadece Benjamin ile ilgili çok çok az bir şey değinebilir. Değine değine, evet. Tek şey. Ama bizim çok sevdiğimiz düşünürler var. İşte, desene de bunlardan bir tanesi, Benjamin bunlardan bir tanesi. Ee, o düşünürle hep dönüyoruz Mark Hiç kuşku yok Mark evet, Hayatın çeşitli evet. boyutları yani Ayrıntıları diyeyim, Aslında geldiğinde her zaman evet, evet. Kendilerine bir başka ayrıntı evet. Dolayısıyla kendilerini hatırlatan Düşünürlerden Biri de Hiç şüphesiz Walter Benjamin Peki o zaman çıkış olarak da The Long Riders'a Kulak vereceğiz tekrar onların Two Kinds of Love adlı parçasıyla da programımızı bitiriyoruz. Hepinize günaydın. adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo Program Destekçisi olun